Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün konuğumuz Avukat Ayça Özdoğan. Aynur Hanım zaten programın sorumlusu. Bu 5. yargı paketiyle ilgili geçen hafta girişini yaptığımız ama önemli bir konuya Ayça Hanım'la Bugün gireceğimiz, tartışacağımız, bilgileneceğimiz bir program olacak. Evet aynı Merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, Ayça Hanım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi sizi müsaadenizle e, birkaç kelimeyle e, tanıtmak isterim dinleyicilerimizi ben internetten sizi zaten şahsen tanıyorum. Sizinle Çağdaş Avukatlar Grubu'nda evet. birlikte çalışmalarımız da oldu. Son bara genel kurulunda da Çağdaş Avukatlar Grubu adına yaptığınız konuşma değişik görüşteki avukatlar tarafından ilgiyle ve beyniyle karşılandı. Bunda dinleyicilerimizle Paylaşmak isterim. E, siz kitapları olan e, bir hukuksusunuz. E, Aile hukuku davaları Aydan Düzgün Kaya isimli meslektaşımız ve Profesör Şükran Şipka'yla da Eşler Arasında Mal Varlığı Davaları isimli kitaplarınız olduğunu biliyorum. İnternette yaptığım araştırmaya göre o kısmını size sormaya çekindim. E, 99 <gülüyor> İstanbul Hukuk Fakültesi yazıyorsunuz. Evet, <gülüyor> 2000 yılından beri de serbest avukat evet. yapıyorsunuz. Ben sizi yaklaşık 10 yıldır belki daha fazla stajı eğitimindeki evet. mesleki eğitim çalışmalarından da stajı eğitim çalışmalarından da tanıyorum. Ağırlık olarak özel hukuk çalışıyorsunuz, aile hukuku ve kadın hakları ve çocuk hakları üzerine çalışıyorsunuz. Bu mal varlığı ile mal rejimi sorunlarıyla ilgili uzmanlığınız var ve bildiğim kadarıyla Barolar Birliği adına da il il gezip ee, bu konuda eğitimler veriyorsunuz avukatlara. Şimdi e, o yüzden sizi bugün e, bu 5. yargı paketi kadınları ve çocukları doğrudan ilgilendiren e, önemli değişiklikler e, içeri, içerdiği için, daha doğrusu değişikliklerin önemli olduğu sunulduğu için e, sizinle bu konuyu konuşmak istedik. Siz bir e, aile hukuku uzmanı olarak kadınların ve çocukların Türkiye'de yaşadığı sorunları bilen bir uygulamayı çok yakından izleyen, uygulamanın içinde olan bir avukat olarak bize 5. yargı paketini nasıl değerlendirmek istersiniz? Önemli olan özellikleri nelerdir? Bu konuda söz sizin olsun efendim. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi evet Adalet Komisyonu'nda 6 Kasım 2021'de bir kanun teklifi kabul edildi ve teklifte velayet ve kişisel ilişkinin yerine getirilmesi konularında çok temel değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Yani biz aile hukukçuları olarak özellikle kişisel görüşmelerin icrası konusunda çok temel bildiğimiz bütün ezberleri bozan bir değişiklik. Ama değişikliğin içeriğine gelmeden önce ben şuradan başlamak istiyorum. Tam da Çocuk Hakları Günü'nün haftasında bu konuyu konuşuyor olmamız nedeniyle, bu konuda biraz böyle bir hak odaklı bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü temel sorun aslında nasıl baktığımız, bu anne babayla çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi nasıl tanımladığımız, hak sahibini kim gördüğümüz, hakkın yükümlüsü kimdir diye bakmamız gerekiyor. Zaten bu tanımlamaları yaptıktan sonra mevcut şu andaki düzenlemeleri de, kanun teklifini de eleştiri noktamızı da doğru tespit etmiş olacağız diye düşünüyorum. Çocuk hukukunda geleneksel anlayış bu anne babayla kişisel ilişki kurulmasında anne babanın hakkı olarak bakıyor bu konuya. Çocuğu ise hakkın konusu olarak görüyor. Oysa ki dünyada çocuk hakları alanında yaşanan gelişmelerin sonucu olarak odağına çocuk haklarını koyan yaklaşım ise kişisel ilişki kurmanın anne babanın hakkından önce bir yükümlülüğü olduğunu benimsiyor. Çocuk da artık bu ilişkide o yüzden hakkın konusu olmaktan çıkıp hakkın öznesi haline geliyor. Tam da işte buradan bakmamız gerekiyor. Bu ilişkide hakkın öznesi, çocuksa ne yapmak gerekiyor, nasıl düzenleme yapmak gerekiyor? Ama buna gelmeden önce bir mevcut durumumuza bakalım. Hem medeni kanun açısından hem icra-iflas kanunu açısından. Yani mevcut durumda bu iki tane geleneksel çocuk hukukundaki anlayışla çocuk haklarını odağına koyan yaklaşımın farkını gördükten sonra bizim mevcut durumumuz ne durumda? Tabii çok zor bir soru değil aslında bu. Tahmin edeceğiniz gibi bizdeki medeni kanunumuzdaki bakış açısı biraz daha geleneksel anlayışta düzenlenen ufak o uluslararası sözleşmelerle, metinlerle, değişikliklerle çocuk odaklı bakışın etkilerini gördüğümüz bir sistemimiz var. Örneğin medeni kanunda Kişisel ilişkiyi düzenleyen 182. maddenin başlığı bile çocuklar bakımından ana babanın haklarıdır başlığı. Çocukla kişisel ilişkiyi düzenleyen maddede de madde metni hem metni içeriği hem de başlığı ana babanın hakkı üzerinden tanımlar zaten bu görüşme günlerine. Ve maddenin içeriğine yani lafzına da baktığımızda mahkeme, boşanmaya veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkisini düzenler der. Yine bir madde, 323. maddede bununla paralel olarak ana ve babadan her biri velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Yani anne babayı hakkın öznesi, çocuğu da hakkın konusu olarak tanımlar bu düzenlemeler. Şimdi iç hukuktaki bu düzenlemelere karşılık e, çocuğun anne babasıyla kişisel ilişki koruma hakkının konusu değil öznesi olduğu, e, bunun içinde anne baba için haktan önce yükümlülük olduğuna ilişkin düzenlemeleri biz uluslararası metinlerde görüyoruz. İşte çok temel metnimiz olan Birleşmiş Milletler e, Çocuk Hakları'na dair sözleşmede e, çocuğun hakkı olarak anne babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuk, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça anne babasıyla düzenli bir biçimde ilişki kurma doğrudan görüşme hakkına sahiptir der örneğin. Ya da bundan daha özel ve sonraki kanun niteliğinde olan çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesi de bir çocuk ile anne baba birbiriyle düzenli şekilde kişisel ilişki elde etmek, sürdürmek hakkına sahiptir der. Bunlardan daha da önemlisi 2010 yılında Anayasanın 41. maddesine bir ek fıkra getirilerek her çocuk yüksek yararına aykırı olmadıkça ana babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir der. Yani biz çocuk odaklı yaklaşımı daha çok e, uluslararası metinlerin etkisiyle ve iç hukuk haline parçası haline gelmiş uluslararası sözleşmelerde görüyoruz. Medeni kanundaki düzenlemelerde bir değişiklik yapılmadığı gibi bu uluslararası sözleşmelere rağmen icra-iflas kanununa da baktığımızda neden oraya bakıyoruz? Çünkü zaten şu anda çocukla ilgili kişisel ilişki kurma kararları icra-iflas kanununda düzenlendiği için bakıyoruz. Burada da yine aynı şekilde çocuk perspektifinden değil, ana-babanın hakları üzerinden şekillenen bir sistem görüyoruz. Peki mevcut durum bu. Peki bu teklifine ne getiriyor? Şimdi böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra teklife bu çerçeveden baktığımızda, yani çocuk odaklı ya da anne baba hakkı odaklı baktığımızda aynı anlayışında işinde... buyurun Fahri Bey. Ayşem tam bu metne girmeden evvel hı hı. E, çok güzel bir şey söylediniz. Ben de e, bu konuda ki bir şeyimi e, e, anlatmak istiyorum. Hakikaten. E, Kafka'nın babama mektupları diye bir şey var, küçük hı hı. kitapçı var. Aslında Kafka orada babasına mektup yazıyor ama kendisine anlatıyor ve bunu kendi çocuğumla ilgili ilişkimi doğru koyabilmek açısından beş defa okudum. Orada mesela Kafka babasına yazdığı mektupta diyor ki, siz beni çok seviyorsunuz. Benim için her şeyi yap yapabilirsiniz. Benim için çok büyük fedakarlıklar yaptığınızı biliyorum. Bu kesin böyle. Ama diyor, siz tıpkı bunu yaptığınız için, bunları yaptığınız için, beni çok sevdiğiniz için, benim e, en iyi olmamı, her şeyi elde etmemi istediğiniz için ve benim için işte mali bakımdan, duygusal bakımdan çok şey verdiğiniz için siz aslında bir anlamda kendinizi işveren beni de Çalışan işçi olarak görüyorsunuz ve bunlardan dolayı da benim üzerinde haklarım var diye düşünüyorsunuz. Hatta devletle e, yönetilen yurttaş arasındaki ilişki gibi diyor. Oysa diyor ben başka evet. bir kişiyim. Sizden başka bir kişiyim. Sizin bu e, sevginizi biliyorum. Yaptıklarınızı, fedakarlığınızı biliyorum. Ben bunları biliyorum. Ama siz benim ayrı bir... Canlı ayrı bir yaratık, ayrı bir birey olduğumu bilmiyorsunuz diyor. Yani bu sizin hani çocuğun hakkımı, ebeveynlerin hakkımı diye yaptığınız girişte çok örtüştüğü için böyle araya girmiş olan. Evet, tam tam da buna denk düşüyor. Evet, edebiyattaki karşılığı tam da buna denk düşüyor. Burada çocuğun hakkımı biz de böyle bakıyoruz. Çocuğun hakkımı anne babanın hakkımı aynı şekilde. Bu düzenlemeye baktığımızda da aynı anlayışın devam ettiği yani kişisel görüşmenin anne babanın hakkı olarak görüldüğü e, hatta bu hakka kavuşması açısından da e, yaptırımlarla daha ağır mevcut düzenlemeye göre yaptırımlarla desteklenen bir düzenleme çıkıyor karşımıza. Ve teklifin genel gerekçesine baktığımızda bile e, annelik ve babalık duygusunun tatmini Amacı diyor kişisel ilişki kurulması için yani kişisel ilişkinin amacı olarak anne babalık duygusunun tatminini tanımlıyor. E, gerekçenin bir yerinde farklı yerlerinde çocuk menfaatine de vurgu yapıyor ama e, önemli bir yerde anne babalık duygusunun tatminine vurgu yapıyor ve kişisel ilişki tesisi için çocuk teslimi ifadesini kullanıyor. Kişisel ilişkide hak sahibini anne-baba olarak tanımlıyor metinde metin metin şeyinde kullanılan kelimelerde çocuğun gerekirse zor kullanarak hak sahibi evebeğine teslimini sağlıyor yani çocuğun üstün yararını gözetmekten çok verilen mahkeme kararının uygulanmasını gösteren nasıl icra edileceğini düzenleyen ve buna uyulmaması halinde yaptırımları düzenleyen bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Yani çocuk perspektifinden çocuk odaklı, hak merkezli bir metin olmaktan çok daha çok yaptırımların düzenlendiği, hak sahibinin anne baba tanımlandığı, hak sahipleri hakkına nasıl kavuşacak diye bakıldığı bir metin olarak karşımıza çıkıyor. E, peki somutlaştıralım ne getiriyor böyle bir girişten sonra? E, öncelikle medeni kanunda iki temel değişiklik yapıyor. E, birincisi Kişisel ilişkiyi düzenleyen bir maddemizde 182. maddede değişiklik teklifi getiriyor. E, boşanma ve ayrılık kararı verilirken mahkeme bu kararlara kişisel ilişkinin düzenlenmesinin gereklerine uyulmaması halinde velayet sahibine bir ihtarda bulunacağı getiriliyor. Yani velayet sahibine diyecek ki ben velayeti sana veriyorum, diğer ebeveynle de bir kişisel ilişki tesis ediyorum... Ama sen bunun gereklerini yerine getirmezsen velayeti senden alırım diye bir ihtarda bulunacak. İkincisi yine bununla paralel bir madde olan 324. maddeye de velayet kendisine bırakılan eşin kişisel ilişki düzenlenmesinin gereklerini yerine getirmemesi halinde de velayetin değiştirilebileceği yani bunu bir velayetin değiştirme sebebi olarak medeni kanuna bir düzenleme olarak getiriyor. E aslında bu biz aile hukukçularına çok uzak bir şey değil. Mevzuatta yani medeni kanunda olmamakla birlikte içtihatlarla uygulanan bir konuydu bu. Yani bir eşe velayet verilmiş, diğeriyle olan kişisel ilişkisini zedeliyorsa yaptığı hareketlerle, görüşmeye engel oluyorsa, kişisel görüşme yükümlülüklerine aykırı davranıyorsa zaten Yargıtay bunu velayetin değiştirilme nedeni sayıyordu. Hatta 2015 yılında Hukuk genel kurul kararı da çıkmıştı bu konuda. Uygulamada zaten böyle olan bir konu daha bir genel kural olarak yani daha önce istisna olan somut olay özelinde değerlendirilen bir konu genel kural olarak kanunumuza girmiş oldu. Medeni kanunda iki maddede böyle bir değişiklik teklifi getiriyor bu teklif. Asıl önemli değişiklik teklifinde çocuklarla ilgili... Görüşme günlerinin yerine getirilmesi, yani çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması tamamen icra-iflas kanunundan çıkarılıyor. Çocuk koruma kanununa ayrı bir kısım olarak ekleniyor. Temel değişiklik bu. Peki nasıl olacak bu çocuk koruma kanununa getirilen bu düzenlemeyle nasıl işleyecek sistem? Öncelikle icra müdürlüklerinden alınıyor bu görev tamamen. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne veriliyor. Ee, yani bu müdürlüğü... yani Buyurun. eskiden e, tam da başta söylediğiniz gibi İcra İplaz Kanunu'nun bir takım yargı kararları, mahkeme kararlarıyla ilam dediğimiz bir belgeyle mal teslim edilir, mal teslim alınırmış gibi İcra İplaz dairelerince uygulanan bu e, uygulama en azından anlayış olarak norm olarak değiştirilecek Evet, yasal evet. Aşırı. Tabii bu bu çok güzel geliyor kulağa çok da sempatik geliyor. İcralardan bunun çıkarılıp artık başka bir birime veriliyor olması ilk bakışta düzenlemenin içeriğine bakmadan çok gerçekten sempatik geliyor. Ama içeriğine baktığımızda işte sıkıntıları görüyoruz. Birincisi bu aslında mevcut uygulamayla biraz paralel icra müdürlüğünden Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne geçiliyor ve bu müdürlüğün bünyesinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, rehber öğretmen gibi uzmanlar uzmanın bulunmadığı yerlerde de öğretmenler tarafından bu kararların icrası yerine getirilecek. Şimdi bu çok tartışıldı, basına da yansıdı. Bu gibi uzmanlar ne olacak, kim olacak yani ee, pedagog bulunmayan ya da çocuk gelişimci bulunmayan, psikolog bulunmayan yerde bunları kime verecek bu müdürlük, bu birim çok tartışıldı. Aslında şu andaki mevcut düzenlemeye baktığımızda da icra iflas kanununa 2003 yılında bir ekleme yapıldığında çok benzer düzenlemeyi görüyoruz. Sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzman diyor icra iflas kanununda. Bunların bulunmadığı yerlerde de bir eğitimci diyor. Aslında çok farklı değil şu andaki icra-iflas kanunundaki düzenlemeyle yeni getirilen düzenleme. Ama burada tabii bu birimindeki görevliler kim olacak? Yani uygulamada biz şu anda nasıl yapıyoruz? Bir kararı alıyoruz, icraya gidiyoruz. İcra müdürlüğü üst kattaki aile mahkemelerinden bir görevli talep ediyor. Uygun olan, hafta sonu genelde oluyor, hafta sonu uygun olan... Bir e, psikolog olabilir ya da çocuk gelişimci olabilir, görevli, sosyal hizmet görevlisini e, talep ediyor. Onunla birlikte çocuk e, icrasına gidiliyor. Burada şu anda bu mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde kimler olacak personel olarak yeterli olacak mı? Yeterli deneyimde, birikimde, donanımda olacaklar mı? Ya da nereden temin edilecek bu kısımlarını bilmiyoruz. Tabii yönetmelik çıkması gerekiyor. Daha yönetmelikte de çıkmış değil. Ama kendi bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görev alıyor. Bu mağdur hizmetleri müdürlüğünün yeterli olup olmadığını bilmiyoruz. Peki nasıl yerine getirilecek bu kararlar? Şimdi ben burada terim olarak teklifteki terimleri kullanacağım. Yani hak sahibi, yükümlü ve çocuk teslimi diye geçen biraz önce eleştirdiğimiz terimleri kullanacağım teklifin düzenlenmesini açıklayabilmek için. E, Teknife göre hak sahibi müdürlüğe gidecek yani mağdur hizmetleri müdürlüğüne gidecek bir talepte bulunacak. E, müdürlük bunun üzerine yükümlülüğü ile irtibata geçecek. Bu irtibatın nasıl olacağını bilmiyoruz. Telefon, mail nasıl olacak bilmiyoruz. İrtibata geçirecek. Ve diyecek ki çocuğu şu gün şu saatte belirlenen yere getir. İşte şimdi tartışmalardan biri de bu. Bu yer neresi olacak? Düzenlemede ...teslim mekanlarında gerçekleşir diyor ve bu teslim mekanlarının da e, müdürlüğün talebiyle valilikler ve belediyeler tarafından temin edileceği belirtiliyor. E, henüz tabii ortada bu teslim mekanları yok ama burada iki şey akla geliyor. Bir, bu teslim mekanları ne kadar çocuğun psikolojisine uygun mekanlar olacak? E, orada işte bir e, memur, kolluk görevlisi vesaire nasıl konumlanacak? Çocuk bundan nasıl etkilenecek? Nasıl bir yer olacak? Hiç bilmiyoruz. Birincisi bu. E, i̇kincisi de tabii daha çok burada yükümlü diye geçen kadınlar olduğu için çünkü e, TÜİ'nin 2020 verilerine göre e, boşanmalar sonucunda velayetlerin %75.8'i anneye veriliyor. Daha çok tabii bu işlemler de anneye karşı yapılan işlemler, çocuk teslimi işlemleri olarak karşımıza çıkıyor. E bu durumda, Çocuklar küçük olduğu için e, evet, anne bakımcı şefkatine evet. muhtaç yaştaki çocukların velayeti daha ağırlıklı olarak anneye verildiği için e, bu durumda burada yükümlü çocuğun teslimini yapacak olan yükümlü anne oluyor. E, kadına karşı şiddet gerçeği karşısında e, çocuğu getiren kadınlar nasıl korunacak? Bu yerler e, güvenlik anlamında yeterli önlemler alınmış yerler olacak mı? Bunlar da başka sorular olarak karşımıza çıkıyor. Ya da koruma kararı olan, uzaklaştırma kararı olan kadınlarda kim getirecek, nasıl uygulanacak gibi pek çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Şu andaki durum neydi? Şu andaki durum, icra müdürlüğünden görevli memur çocuğun bulunduğu yere gidiyor. Çocuğun bulunduğu yerden alıp diğer ebeveynine veriyor çocuğu. Fakat burada artık bir teslim mekanından bahsediliyor. O teslim mekanına çocuk kimin yanındaysa onun getirmesinden ve işte eğer bu kadınsa ve güvenlik tehdidi varsa, şiddete uğrama ihtimali olan bir kadın varsa onun korunma önlemlerinin de alınması gerekiyor bundan sonra yapılacak düzenlemelerde. Peki irtibat kuramazsa ya da bu iletişime rağmen irtibat kurdu ama getirmezse ne olacak? Bu durumda bu müdürlük bir teslim emri hazırlıyor ve yükümlüye gönderiyor. Bu teslim emrine de eğer çocuğu getirmezse gerekirse kolluk yardımıyla zor kullanarak teslim alınacağı, emrin yerine getirilmemesi halinde de disiplin e, hapsiyle cezalandırılacağı e, bildiriliyor kendisine. Ha, bu işlemlere karşı... Tarafların bir hafta içinde aile mahkemesinin şikayette bulunma hakkını getiriyor yine teklif. Aynı şekilde aile mahkemesine şikayet edilebiliyor. Şimdi yine büyük bir sıkıntı olarak karşınıza çıkan konulardan ve üzerinde konuşulması gereken konulardan biri zor kullanarak teslim alma hakkı. Yani bir müdürlük var, müdürlükte görevlendirilen bir kamu görevlisi var. Örneğin küçük bir kasabada bu öğretmen de olabilir ve bu öğretmene zor kullanarak teslim alma hakkı ve kolluktan yardım alma yetkisi veriliyor. Ayça Hanım, Bunlar, burada, e, eskiden bunu icra-i daireleri Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak yapıyorlardı. Şimdi bu yeni olması planlanan kurum hangi bakanlığa? Bağlı? Yine Adalet. Yine Adalet, Yine Adalet Bakanlığı'na bağlı. Aile evet. Bakanlığı'nın acaba bu kurumla ilgili bir yetkisi çünkü Aile Bakanlığı'nın e, e, sonuna bakış açısı çok daha farklı olabilir evet. diye düşündüm. Aslında olması Adalet gereken Bakanlığı. bu. Evet, olması gereken bu. Aslında bu birimin, hani sondaki eleştirilerde belki bu konuya değiniriz diye düşünüyordum. E, bu birimin e, Adalet Bakanlığı'ndan çok Aile Bakanlığı'na, bağlı bir birim olarak işlemesi bu müdürlüğün öyle bir müdürlük olması ve özel dinamikleriyle multidisipliner bir sistem içerisinde çalışan bir birim olması gerekiyor. Ama burada yine Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda hani icralarda da evet bu zorla getirme e, teslim alınma hakkı vardı. Zor kullanarak teslim alınma hakkı. Ama hiçbir deneyime olmayan e, bu alanda bu e, hakim olmayan, kamu görevlilerine bu hakkı vermek anlamına geliyor. Zor kullanarak teslim alınma hakkının polisle birlikte verilmesi çok ciddi bir yetki olarak karşımıza çıkıyor. Diyelim ki devam ediyorum, getirdi çocuğu, zor kullanmaya gerek kalmadı. Bu durumda hak sahibine teslim ediliyor çocuk ve deniyor ki şu saatte, şu tarihte, şu saatte sen de geri getireceksin. Eğer sen de geri getirmezsen sen de disiplin cezasıyla cezalandırılacaksın ve hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bunu da bu görevli e, memur tutanağa bağlayarak tebliğ ediyor çocuğu teslim ettiği kişiye. E, peki burada e, bu ihtar edilen yaptırımlar ne olacak? Çocuk teslimine dair kararı yerine getirmeyenlere 3 aya kadar disiplin hapsi çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararı yerine getirmeyenlere 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsi kişisel ilişki kurulması için teslim edildiği geri getirmedi. Onlara da 3 aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırma veriliyor. Şimdi burada ben size soracağım. Çünkü bir fark da mevcut düzenlemeyle yani şu anda icra iflas kanununa bağlı mevcut düzenlemede 6 aya kadar tazlik hapsi idi. Şimdi bu teklifte ise bunun disiplin hapsi olarak değiştiğini görüyoruz. Ee, acaba bir ceza hukukçusu değilim ben hiç ceza da yapmadım ama ceza hukuku açısından bu kadar iki deneyimin üstadı bulmuşken daha ağır bir yaptırıma bağlandığı ya da daha yaptırım odaklı bir sistemin ya da daha otoriter bir yapının olduğu şekilde yorumlanır mı tazlı hapsinden çıkarıp disiplin hapsine geçilmiş olması tabi burada yasa koyucunun ıı, gerekçesine bakmak lazım yani bir kelimenin değiştirilmesinden ibaret bir ıı, amaçları mı var yoksa ıı, kurumu mu değiştirdiler kelimeleri çünkü bazen ıı, başka ıı, başka anlamlarda ıı, özensiz bir şekilde kullanabiliyor yasa koyucu eğer e, suç oluşturmayan ama belli toplumsal ödevlerin yerine getirilmemesinden dolayı e, kişileri cezalandırmaya yönelik bir yaklaşımsa e, ne olacak? E, kişi edimini yerine getirse bile e, cezasını çekmek zorunda kalacak. Bunun adı e, fiilen hapis cezası ama suç olmasa bile. Ama Zorlamayla sınırlıysa yasak koyucu, sadece zorlamayı yükümlülüğün yükümlülüğün ödevini yerine getirmesini sağlamayı hedefliyorsa o zaman kişi çocuğunu teslim ettiğinde teslim yerine getirdiğinde diğer ebeveynle kişisel ilişkisini sağladığında bu sürenin geriye kalan bakiye sürenin devam ettirilmemesi lazım. Yani bir üst sınır gibi burada telaffuz edilen sürelerin anlaşılması lazım. Ben bu konuda e, yasak koyucunun amacının ne olduğunu bilmiyorum. Sadece e, çocukların her iki ebeveyni ile de doğrudan eğer kendisinin yüksek yararını ihlal etmiyorsa gelişmesini ve güvenliğini tehlikeye sokmuyorsa her iki ebeveyn de görüşme hakkı var. Bu ister velayet ödevi kendisine yüklenen kişi olsun isterse bu ödev kendisine yüklenilmeyen sadece kişisel ilişki belli aralıklarla kurması gereken ebeveyn olsun, ebeveynleri bir kenara bırakın. Çocuklar bakımından meseleye baktığınızda edimini yerine getirmeyen ebeveynin sadece bu edimini yerine getirmemesi ve bu noktada terbiye olması bakımından çocuktan uzak kalacağı, özgürlüğünden yoksun kalacağı bir sürece sevk edilmesi, sanırım aile hukukunun temel prensiplerine aile kavramına birlikte velayete çünkü pek çok kere Fiili durum birlikte velayet gibi de olabiliyor. Çocuklar normlarda, kararlarda yazılanların dışında bir gerçeklik içinde de yaşayabiliyorlar. Kimin edimini ne zaman ihlal ettiği konusunda da ciddi tartışmalar yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla evet. ebeveynin hapsedilmesinin tıpkı nafakı hükümlüsünün hapsedilerek çalışamaması ve nafakayı kazanamamasına yol açtığı e, olumsuz örneklerde olduğu gibi uzak yerimde çocuğa zarar verebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu konuda kendimi yetkin hissetmiyorum. <gülüyor> Yasak uyucunun <gerektesine> bakmalıyız. <gülüyor> Uygulamada bir yanlışlık varsa da bunun anayasaya aykırılığını ileri sürebilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Buyurun. Çocuğun yüksek yararı ve asıl hak e, süjesinin çocuk olması Açısından baktığımızda yani e, mukayesel hukukta durum acaba nasıl hatta bizim medeni yasamızın işte alınış yeri olan e, hı hı. İsviçre Medeni Kanunu onların yargı uygulamasında Almanya Federal Mahkemesi'nin ve hı hı. uygulamasının e, durumu on onlar nedir acaba? Şöyle, e, İsviçre'ye baktığımızda tam bu hapis cezasından e, e, devam edeyim. Başka düzenlemelerden de bahsedeceğim İsviçre ve Almanya özelinde. İsviçre'de mevcut kanunlarda hapis cezası yok. E, çok tartışmalı, tıpkı bizdeki gibi bu mağdur babalar olduğu gibi İsviçre'de de babalar e, ayaklanıp örgütleniyorlar hapis cezası verilmesi için ama... Bu tartışmalar neticesinde çocuğun bakım ve gözetimiyle yükümlü olan ebeveynin hapis cezası alması çocuk menfaatine aykırı görülüyor. O yüzden e, tüm tartışmalara rağmen bu konuda bir yasal düzenleme getirilmemiş durumda. E, fakat Almanya'da var. Almanya zaten çok ilginç gerçekten. E, bu program içinde tekrar böyle bir hangi ülkede ne var mukayeseli, mukayeseli hukuk açısından diye baktım. Almanya'da e, diyelim ki çocuk... Ebeveynle görüşmek istiyor ama ebeveyn görüşmek istemiyor çocukla. Bu durumda bile e, hakkın konusu, öznesi çocuk olduğu için ebeveynle e, ceza verilebiliyor. Hapis cezası verilebiliyor. Çocuk görüşmek isteyip ebeveyn görüşmezse eğer. Mesela bizde çok temel bir ilkedir. hani Zorla e, ana babalık, ebeveynlik yapılmaz aile hı hı. hukukunda. Bu konuda yapması için... Bir yaptırım olamaz gibi bir bakış açımız var ama Almanya'da mesela e, görüşmek istemeyen evebeyne böyle bir yaptırım getirilmiş durumda. Almanya'da var, İsviçre'de yok. E, <gülüyor> aslında İsviçre özelinde baktığımızda e, şu karşımıza çıkıyor. E, bir kere hakkın zorla icrası başvurulacak son çare olarak görülüyor. Gerçekten çok istisna hani bizden farkını göstermek açısından da oraya vurgu yapıyorum çünkü bizde bir şablon düzenleme genel her olaya aynı e, uygulamanın yapıldığı işte cebri cira, teslim emri gönderilir e, getirmezse çocuğu cebri icra yapılır zor kullanılarak teslim edilir e, ve bunun sonucunda buna da uymazsa bir hapis cezası var, verilir. İsviçre'ye baktığımızda orada bir e, çocuklara ve yetişkinleri koruma merci'nin görev alanında bu konular. Ben kısaca çocukları koruma merciyi diyeceğim buraya. E, öncelikle gelen tarafları uzlaşmaya ya da arabulucuya gönderiyor. Tabii biz arabulculuk deyince de birden tedirgin oluyoruz ama e, buradaki, orada yapılan arabuluculuk bambaşka bir arabuluculuk. Bu çocuk koruma merci e, merci bir uzman görüşüne başvuruyor ve bu uzman. Psikolojik ve psikiyatris analiz ve tespitlerde bulunuyor ve bu çocuk koruma merciğine rapor veriyor. Aynı zamanda ebeveynlerle birlikte çalışıyor ve bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor bu görüşme günleriyle ilgili. Aynı zamanda bu merci ve uzman çocuğun bakımıyla yetiştirilmesiyle ya da eğitimiyle ilgili talimatlar ve uyarılar verme hakkı var ebeveynlere. Durumun takibi ve bilgi verilmesi için bir kişi de görevlendirebiliyor. Hatta daha ciddi bir durum varsa bir birim de belirleyebiliyor bununla ilgili. Zorunlu terapi kararları alınabiliyor. Ee, geçici olarak tedbiren üçüncü kişi eşliğinde görüşmenin yapılmasına karar verebiliyor. Hatta taraflar anlaşamıyor hiçbir şekilde yer, saat, görüşme günü kayyım atanmasına karar verebiliyor. Ama bu kayyım. Ee, hiçbir şekilde cebri icra makamı değil, cebri icra makamına her durumda e, cebri icra kararına her durumda mahkemeden neçir veya bu e, çocuk koruma merciinden talep edilmesi gerekiyor. Ne son çare olarak bakılıyor. Çünkü cebri icra çocuk menfaatine aykırı olarak değerlendiriliyor. Cebri icra başka türlü çocuk e, çocuğun görmemesi diğer bebeğini daha büyük bir zarar yaratıyorsa. Ancak bu durumda e, cebri icraya karar verilebiliyor. Ve bu polis eşliğinde yapılan e, cebri icra da polisler kesinlikle sivil kıyafet giymiyorlar. E, çocuk mümkün olduğunca cebri icradan habersiz oluyor. E, ayırt etme gücüne sahip çocuklarda mesela cebri icra hiçbir şekilde uygulanmıyor. Federal mahkeme kararlarıyla netleşmiş durumda ayırt etme gücü yani anlayacaksa bunun zorla yapıldığını hiçbir şekilde bu çocuklara uygulanmıyor. Teslimden önce tüm ayrıntılar, kayyım, bu çocuk koruma merciindeki görevliler polis arasında görüşülüyor. Hani bizdeki gibi değil, biz de giderken yolda Alıkat Hanım, hani şuradan bir polis memurunu da alalım, öyle giderim deriz. Polis gelir, ne konuyu bilir, ne dosyayı bilir, ne olayın ne olduğunu bilir. Memur da her seferinde farklı bir memurdur. Dosyayı takip eden bir memur değildir. Burada bir işbirliği süreci ve sorunun yarat çözümüne yönelik ne yapılabilir? E, çerçevesinden bakılan bir bakış açısı var ve bunun sonucunda ne oluyor? Her şeye rağmen diyelim ki yapılamadı bu görüşme, polis tutanak tutuyor ve bu durumda çocuğun gözetim ve bakımının değiştirilmesi davası için bir delil oluyor bu tutanak. Yani yine hapis cezası yok, e, yine zorla yerine getirme eğer mahkeme kararı vesaire çok istisnai bir durum yoksa yine yok sadece çocuğun gözetim ve bakımının değiştirilmesi davalarında delil teşkil etmek üzere bir tutanak tutuluyor. E, ve kişisel ilişki tekrar yeniden değiştirilebiliyor. Yani bu kişisel ilişki size uygun değil, yeniden bir kişisel ilişki tesis edelim diyor. Mesela bizde kişisel ilişkiler şeydir, e, tamamen şablondur. O aile özelinde, o dosya özelinde, o çocuk özelinde verilmiş kararlar değildir. Her ayın birinci, üçüncü hafta sonu, cumartesi, sabah şu saatten, pazar şu saate şeklinde çok şablondur. Orada aile özelinde, somut olay özelinde görüşmeyi değiştirip çözüm üretilme imkanı var mı bunlara bakılıyor. Yani çocuğun hakkı perspektifinden bakılınca, çocuk bu hakka kavuşması için ne yapması gerekiyor diye bakılınca cebri icra Son çare olarak en azından İsviçre hukukunda böyle ama Almanya hukukunda cebri icra yöntemi ve e, yine bir e, hapis cezası da var. E, Açın, bizdeki sistem... Buyurun. Açın, bu e, mukayesel hukuk açısından verdiğiniz örnekler bence çok ufuk açıcı ve ben hakikaten çok etkilendim bu örneklerden. İsterseniz bu konudaki... Daha önceki e, sakıncalı gördüğünüz konuları e, ve düzenlenecek yeni normun olması gereken şeklini konuşmak için bir müzik arası verelim. Ondan sonra da devam edelim. Tamam, tamamdır. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında bugün konuğumuz, meslektaşımız, avukat Ayça Özdoğan e, yeni beşinci yargı paketindeki e, çok önemli bir olası düzenlemeyi e, icra-iflas kanunundan çıkarılıp ayrı bir e, yerde, ayrı hukuku içinde e, düşünülen düzenlemeyi konuşuyoruz. Hem e, bu çocuk teslimiyle ilgili icra-iflas kanununun düzenlemeleri dışındaki kurum, kurumun bağlı olduğu bakanlık hem bu kurumun ee, i̇çindeki görevliler bunların nitelikleri hem bu kurumun e, çocuklarla e, ebeveynlerin görüşmesinin sağlanacağı yer e, bunlara uyumaması halindeki olası yaptırımlar mukayeseli hukuktaki durum. Bunları çok önemli konuları konuşuyoruz. Ayça Hanım bu konuda bizi gerçekten hem olası düzenlemeler açısından hem de uluslararası hukuk açısından mukayeseli hukuk açısından aydınlatıyor. Buyurun Ayça Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi biraz böyle işte mukayeseli hukuk açısından İsviçre'ye baktık. Peki ne olması gerekiyor? Bir kere bu Kurumun adının değişmesi bir çözüm değil. Evet gerçekten icralardan çıkarılması hepimize iyi gelen bir şey. Biz de çocukların o mal teslimi gibi icra konularının konusu olacak bir birimde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama oradan çıkarıp başka bir isim adı altında düzenleme yapmak konuya soruna çözüm üretmiyor. Sorunu çözmeye yönelik yeni sorunlar yaşanmamasına yönelik bir çocuk teslimi e, ile ilgili sorun varsa burada sorun neden kaynaklanıyor ve bunun sorunun çözümeye yönelik ne yapılmalı diye bakmak lazım. Bu arada düzenlemede bir danışmanlık tedbiri var. Yine böyle bizim aile hukukunda hep bir yerlere de bir danışmanlık tedbiri girer. Ama ben bu kadar 20 yıldır neredeyse sadece aile hukuk yapıyorum 20-21 yıldır danışmanlık tedbiri uygulanan dosyam hemen hemen hiç olmadı diyebilirim. Çok az, çok sınırlı sayıda. Onlar da hep çünkü göstermelik kalır. O danışmanlık tedbiri burada da e, yerine getirilmemesi halinde çocukla ilgili e, teslimin e, buradaki memurun danışmanlık tedbiri için aile mahkemesine bildirmesi gerekiyor ve aile mahkemesi de danışmanlık tedbiri veriyor. Buradaki yapılması gereken bu danışmanlık tedbirlerinin daha etkili, daha etkin olması gerekiyor. E, birimin belki Adalet Bakanlığı'ndan değil Aile Bakanlığı'na bağlı e, bu konuda özel eğitim almış, e, görevliler tarafından dosya özelinde, aile özelinde takip edilmesi gerekiyor. Yine işte yurt dışındaki İsviçre'deki durumlara baktığımızda gördüğümüz gibi e, sürecin aynı kişiler tarafından izlenmesi. Yani sürekli her seferinde değişik bir memur, farklı bir memur, farklı bir görevli hatta polis memurunun bile aynı kişi olması gerekiyor aynı memurlar tarafından takip edilmesi ve çocuğa en az zarar verecek, çocuk yararına olacak şekilde işlemesi gerekiyor düzenin. Ben de bu konuda bu muhalefetin yaptığı eleştirilere katıldığımı aslında ortada bir makyaj olduğunu düşündüğümü belirtmek istiyorum. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi yine Adalet Bakanlığı içinde kılıyor. 2013 yılında kurulmuştu mağdur hakları daire başkanlığı şimdi onun adını Adli desek ve mağdur hakları merkezi diye düzenlediler ve içinde zor kullanma yetkisi olmayan uzmanlar çalışıyor. Multidisiplinler çalışılacak burası güzel gibi ama donanımlılar mı eğitimliler mi kendilerini hem teknik açıdan hem diğer açılardan acaba bakanlık yeterince destekleyebilecek mi bu uygulamada göreceğiz ama kafamın takıldığı bir şey var şimdi ben de 85 yılından bir avukat Yapıyorum 88'de biliyorsunuz çocuk mahkemeleri kuruldu. Hı hı. Uzun yıllar çocuk mahkemelerinde görev vardım. Şimdi bazen bu mağdur çocuklarla ilgili e, çalışmalarda şunu saptıyorum son zamanlarda aile mahkemeleri ile çocuk mahkemeler arasında bir kere bir görev sorunu var. Evet. E, tedbirlerin evet. nasıl alınacağı, ne zaman alınacağı eş güdümle çalışılıp çalışılamayacağı ile ilgili sıkıntılar var. Benim en son bir buçuk yıldır uğraştığım bir davada boşanma diye başlayıp eşlerin birbirini şikayet etmesiyle çocuğun kurum bakımına alınmasına varan ardından çocuğun izin prosedürüyle aile yakınları içinde yer değiştirdiği zar zor taraflar anne baba arasında geçici velayetin Paylaşıldığı ve kişisel ilişkinin kurulduğu zor bir dosyaydı. Mesela orada aile mahkemesi başka, çocuk mahkemesi başka, Bambaşka aile kararlar sosyal veriyorlar. politikalar bakanlığının uzmanları çok başka yaklaşımdaydılar. Gerçekten de şunu söyleyebilirim, en e, insana, dair deneyimi olan yer, aile hukukuyla ilgili, çocuğun gelişmesiyle ilgili söylüyorum bunu tabii ki yanlış anlaşılmasın lütfen. Aile Bakanlığı'nın uzmanları, onlar çok farklı sayıda insanlarla sürekli muhatap oldukları için ve böyle kişisel hayatla ilgili, aile hayatıyla ilgili çok somut sorunlarla uğraştıkları için daha geniş düşünebiliyorlar ama e, işin içine hukukçular girdiği zaman daha formal olunuyor ve e, hem medeni kanunda hem de çocuk koruma kanununda e, aynı yönde koruma tedbirleri düzenlenmiş bazen her iki mahkemede kendisini yetkisiz görüp öbüründen bir şey bekliyor bazen de her iki mahkemede aynı anda kendisini yetkili görüp zıt kararlar verebiliyor. Şimdi size bu kadar e, şeyi niye söyledim bakınız e, dördüncü kısım ekleniyor çocuk koruma kanununa nasıl ki Cebri icradan alıp ee, öbür tarafa koyduysak e, aile destek birimine bu görevi yüklediysek aynı şeyi burada da yapmışız ee, icra ceza hakimlerinin verdiği e, yaptırım kararlarını şimdi aile mahkemeleri verecek aile mahkemeleri bir nevi hakemlik yapan düdük çalan ihtar veren ve yaptırım uygulayan e, makamlar yerine gelmişler eve evlilere yönelik ama e, çocuğun teslimiyle ilgili Görevlerde çocuk koruma kanununa yerleştirilmiş. Şimdi çocuk koruma kanunu bir evet. e, ne kanunu ona bakalım çocuk koruma kanununun birinci maddesine bakın çocuğun haklarının esenliklerinin korunmasından bahseder ve üçüncü e, maddesi çok önemlidir. İki tip çocuğu ele alır korunmaya ihtiyacı olan yani gelişmesi ve güvenliği tehlikede olan çocuk ile Suça sürüklenen denen hı hı. yani suça itilmiş, suç işlediği iddiası şüphesi altındaki çocuk. Şimdi bu e, kanunun başlangıç maddelerinde çocukların kişisel ilişkilerinin e, gerektiğinde zor kullanılarak icra edilmesine ilişkin bir amacı kapsamıyor kanunun. Yani dolayısıyla bambaşka bir amacı olan e, kanunun içine evet yine tabii ki üstün çocuğun yüksek yararı ve çocuğun korunması. Ama işte bildirimler, şunların bunların olduğu, e, prosedürlerin çoğaldığı bir alan sokuluyor ve ben yine şunu biliyorum uygulamada. Çocuk mahkemeleri ceza mahkemeleridir Türkiye'de. Ceza hakimleri yönetirler, ceza hakimleri suça sürüklenen çocukları yargılarlar. Ne zamanki bir koruma tedbiri gerekse hemen işi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarına yönlendirmek için hep beraber e, çalışırlar. Şimdi burada ilginç bir durum olacak. Ee, devam eden görev sorunları daha da katmerli hale gelecek ve bakan, iki bakanlık arasındaki yaklaşım farkı da netleşecek diye düşünüyorum. Bu anlamda avukatların çok ciddi bir efor sarf etmesi gerekiyor. Yani hem multidisiplinler e, alandaki e, yeteneklerini, bilgilerini pekiştirmeleri ve çoğaltmaları, geliştirmeleri gerekiyor. Hem de uygulamada çözüm üretecek e, bir perspektifte donanımda olmaları gerekiyor. Biz şimdi kanun teklifini hazırlayanları eleştiriyoruz ama aynı eleştiriyi dönüp kendimize de yöneltmemiz lazım. Biz avukatlar olarak, hukukçular olarak bu düzenlemelerle ilgili neler yapabiliriz? Ne gibi çözüm önerileri evet. getirebiliriz? O yüzden bir eğitimci olarak sanırım sizin bu dönemde biraz daha fazla yorulmanız gündeme gelecek e, hep beraber e, bu konuda hep beraber bunu evet üretik çözümler üretmek zorunda kalacağız evet biz hep zaten eleştiriyoruz ama ne olması gerektiğine dair daha az şey ortaya koyuyoruz burada işte ne olması gerektiğine dair e, ortaya koymamız gereken çok şey var e, biraz önce söylediğimiz çok doğru bu çocuk koruma çocuk mahkemeleriyle aile mahkemelerinin hem görev ee, anlamında hem de farklı bakış anlamında kararları e, ben de e, şeyde çok yaşıyorum bunu. Koruyucu aileyiz biz e, biliyorsunuz. Eşimle birlikte <Gülüyor> evet. ee, o orada çıkan bir gönüllü olarak bir dernekte çalışıyorum bu konuda. Çocuk e, haklarıyla ilgili çalışan bir der görev e, faaliyet alanı olan bir dernekte. Orada da bunu yaşıyoruz. Aile mahkemesinin bakış açısıyla çocuk mahkemesinin bakış açısı bambaşka. Aynı konu oraya da gidebiliyor, oraya da gidebiliyor. Şimdi benzer bir şeyi burada da yaşayacağız. Yani bir tarafta bir aile mahkemesinin verdiği karar, diğer tarafta tamamen aile mahkemesinden kopuk bir adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün bünyesinde çocuk koruma kanununa bağlı bir düzenleme. Farklı bakış açımları, farklı uygulamalar dediğiniz gibi yorulacağız ve çözüm üretmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor galiba. Evet, bakın Filiz Kerestecioğlu'nun 14'ünde yaptığı bir açıklama vardı. Ona dikkat evet. ettim. Sizin evet, de onu incelediğinizi biliyorum. Şimdi hı hı. bakın orada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir çalıştayı var. Çalıştaydaki önerilere dikkat sunuyor ve biliyorsunuz hem CHP'nin hem HDP'nin getirdiği en önemli eleştiri de e, bu teklifin alt komisyonlara sunulmadan, e, uzmanlarla evet. ve sivil toplumun e, katılımıyla, üniversitelerin katılımıyla tartışılmadan Paldır Küldür e, Adalet Komisyonu'na taşınıp genel kurla gönderilmesine ilişkindi. tabii bu çok önemli e, bir eleştiri ve bunun niye böyle yapıldığını anlamak lazım. E, kamu Denetçiliği Kurumu'nun e, çalıştayında getirilen önerileri de mesela e, gündeme getiren diğer e, akademisyenlerin çalışmalarını da gündeme getiren bir başka toplantıyı, programı sizinle gerçekten yapmak isterim ben. Çok değerli olacaktır Çok diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkürler. Zaten duygum şöyle, ben bir açık radyo dinleyicisiyim yıllardır. Diyorum ki böyle önünden geçerken sıcak ışığını gördüğümüz kokular gelen eve <gülüyor> davet edildim. Duygum öyle gerçekten. <gülüyor> Aa, ayrı bir keyif, ayrı bir keyif buraya davetli olmak. Yani sizin konuğunuz olmak ayrı, açık radyoda konuk olmak ayrı bir keyif. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, konunun ucu bucağı yok. Bir sonraki programda e, diğer e, önerileri de gündeme getiren mecliste konuşulamayanları radyomuzda e, dinleyicilerimizle konuşmak üzere sizi tekrar konuk etmek evet. isteriz diyorum. Memnuniyetle. Ayça Hanım birkaç dakika Buyurun. daha vaktimiz var. Aslında tamam. sizin verdiğiniz e, mesela e, Almanya Pedaler Mahkeme, İsviçre örnekleri e, yani ebeveynlerden çocuğun teslimiyle yükümlü olmayan e, yükümlü olanların edimlerini yani bu teslim görevlerini yerine getirmemelerine ilişkin uygulamayı e, hakikaten anlattığınız uygulamayı çok önemli e, görüyorum. Acaba şimdi bu yasalaşma süreci içerisinde işte kadınların, annelerin, bu konudaki deneyimli hukukçuların e, buradaki düzenlemeyi, a mesela e, bu bakanlıktan Aile Bakanlığı'na alın hı hı. ve burada teslim ile görevli olan psikologların ve diğer kişilerin niteliğinin ne olacağı belli değil diye e, tespit yaptınız. Bunların nitelikleri şöyle olmalıdır diye... Ve işte uzlaştırıcı mı, anlaştırıcı mı bu edimlerin çocuğun teslimiyle ilgili ilişki kurulmaya, çocukla ilişki kurulmaya ilişkin mahkeme kararlarının uygulanmaması halinde yapıla, yapılması gereken daha uygun disiplin cezaları veya tazi kapsi değil de ee, yöntemlerin, çocuğun yüksek benfaati düşürülerek e, yapılması gereken çözümlemelerin nasıl olması gerektiği konusunda bir öneri, bir çalışma var mı hükümete, bakanlığa, meclise ulaştırmak için? Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Baroların hatta, işte barolardaki çocuk hakları merkezlerinin böyle bir çalışma var mı acaba? Barolar özelinde bilmiyorum ama çeşitli partilerin açıklamaları oldu. Partilerin açıklamalarını ben takip ettim. Orada benzer öneriler, düzenlemeler, eleştiriler vardı. Ama böyle bir kapsamlı meclise sunulmak üzere bir çalışma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum doğrusu. Yani biraz evvel dediniz ki tamam eleştiriyoruz ama aslı olan olması gereken, yapılması gereken şeyde. Bu eksiklikleri e, olması gereken düzenlemenin ne olması gerektiği yönünde öneriler halinde hazırlayıp hükümete, meclise, e, ilgililere, bakanlıklara bunu iletmek gerekir diye düşünüyorum. E, ben de şunu söylemek istiyorum. E, biz e, 88 yılında kurduk çocuk mahkemeleri sordu çocuk hakları komisyonu İstanbul Barosunda ve dünyadaki ilk toplantıları biz yaptık bu uluslararası kongreler boyutunda bunların hepsi çeşitli eylem planları olarak üst normlar olarak belirlendi Aslında yani politika üretmeye ehil kişiler bir araya geldiler ve e, bu politikaların içeriğiyle ilgili ilkesel düzeyde pek çok değerli eserler oluşturdular. Ciddi bir külliyat var Türkiye'de bu noktada. Ama program e, problem ne? İktidarların değişmesiyle bu programların yok edilmesi, yok sayılması ve e, bu programlara uygun işlerliği olan kurumsal hizmet modellerinin oluşturulması ve sürdürülememesi. Türkiye'nin sıkıntısı bu. Sürdürülebilirliği sağlayamıyor Türkiye. Yoksa Türkiye'nin çok değerli politika üreten insanlara var, çocuk hakları konusunda da e, bilenler var, bilmeyenler var ama bence gerçekten üst normları çok belirli bir çatı var. Ama e, iktidarların çocuğa öncelik vermeye niyeti yok, kaynak ayırmaya niyeti yok, e, kadınların özgürleşmesiyle ilgili başka sorunlar var. Yani bu sorunları çözmediğimiz sürece e, bir çözüm olmayacağını düşünüyorum. Biz elimizde olması gereken düzenlemenin nasıl olması gerektiği yönünde ciddi bir kaynak var, birikim var. Bunları meclise ulaştırmak, bakanlıklara ulaştırmak için elimizden geleni yapalım. Hatta program dışında da bunu konuşalım derim. Ayça Hanım'a bugünkü... Çok sevinirim. Ben de bir şeyler Sen bir katkıda bulunursam evet. çok mutlu olurum. Evet. Ayça Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Aynur Hanım... İzleyicilerimizle iklimize yeni bir evet. hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel